Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz orucun fazileti. İslam'ın beş şarttan biri de uruş tutmak yılda bir ay. Oruç farz olduğu gibi, insanda terbiye eden nefsini büyük bir ibadet, oruç ibadet. Tabi bazıları soruyorlar. Haşa Allah'a ihtiyacı var mı orucumuza diye. Tabi yok. Kesinlikle bu terhamdülür. Uyurtursak, tutmasak. Hatta insan denen varlık olsa olmasa bir şey değişmez. Dünya olması olmasıyla bir şey değişmez şu alemde. Fark etmez. Yalnız oruca biz it yani orucam Yani bir ümmet oruçsuz nefsini terbiye edemez o Hadise başrolayım inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de bu hadisleri. Men sa'a Ramazan'a bir kimse Ramazan orucunu tutsa iman vakti hesaben Burada iki kelime önemli bir şey Bir kimse oruç tutsa Ramazan ayında ama yeterli değil. İki kelime burada. Biri imanen orucun farz olduğuna inanarak Allah'ın bize de farz kıldı diye inanarak vahdisaben ve bunun da sahabını Allah'tan bekleyerek yani orucunu sırf Allah için tutsa, Gufrelehu inden bir, o kimsenin geçen günahları elhamdülillah af oluyor. Tabi af günahlar da var muhteremler. Mesela kul hakkı af olmuyor, e, namazın borcu af olmuyor. Yalnız ne oluyor Namazı kaza bırakmak da haramdır ya. on haram affoluyor tabi. Şimdi hadis-i şerif inşallah. Hadis-i de hem Bahre'de hem Müslim'de hem de bu hadis-i kutsi bu. Hadis-i şerif hadis-i kutsi deniyor. Yani kurcazı deniyor. Hadis-i şerif aslında hadis söz konuşma anlamına gelir hadis. Peygamberimizin sözlerine hadisi şerif. Şerif fiil vezninde en şerefli söz anlamına geliyor. Peygamberimizin peygamberliği müddeti içerisinde konuştuğu her söz adı şerif bu Her sözü. Bir de kudsi hadis deniyor. Kudsi yani kutsal anlamına geliyor. Bunlar da şöyle oluyor. Allah-u Teala peygamberimize anlamını ilham ediyor. Kalbine Peygamberimiz. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kalbine ilham olunan ilahi anlamı kelimelerle Peygamber'in açıklığından sonra. Anlamı Allah'a Celle Cale. anlatılması bunun kelime dizişi Peygamber e ait. Ayet-i Kerime ise ayet-i kerimelerin hem anlamı hem kelimeleri hem de dizişleri Allah'a aittir. Bunun için ayet-i kerime ile hadisi kutsiyenine konunca arada muazzam bir fark oluyor. Arapça'yı bilenler hem bunu fark ederler. Çünkü Allah kemcici âlüyü başka takalıyor. Allah teraşir öbürü bizlere kurçal içinde Peygamberimizin dili ile küllü ademe lehü ille sıyâme Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Lehü. İlle sıyame ancak or, oruç dışına kalıyor Arapça oruca sıyam deniyor savunda deniyor burada sıyam geliyor yani Adem oğlu bize insanız yani bizim her amelimiz kendimiz için yani insan namaz kılar acı gider ömreye gider işte şunu bunu yapar. Başlık kul hayaller yapar. Bunda ne vardır? Mutlaka kulun da nefsinin bunda bir hazzi, bir zevki vardır. İlla sıyame, oruçta insan nefsinin hiçbir haz zevki olmuyor oruçta. Kişi acıkıyor ve susuyor. Tabii kişiye bitkinlik hali geliyor. Tamamen nefsin burnu bükülüyor kişi orada. O ne bunlar hoşlanmayı hoşlanmıyor bundan. Se innehu li. Allah Teala buyuruyor. O oruç benimdir. Allah buyuruyor. Ayrıca bunun bir anlamışı geliyor. şey anlamına geliyor. İnsanlar doğar İslam döneminden beri şeytana tapılmış insanlar. Ta putlara, heykellere, taşlara, işte yıldıza tapmış insanlar. İnsanlar tapındığı putlarına, alihelerine secci etmişler. Kurban kesmişler. Şunu bunu yapmışlar. Hiçbir müşrik tapındığı putuna koşturmamış muhtemelen. Bakın hiç valla. Mevlam buyuruyor. Fe li o benimdir. Elham buyuruyor. Aynı şekilde Allah ismi Celle Cale, o da Allah'a özel isim verir. İnsanlar her millet kendi dilince bir şey demiştir. Türkler mesela Tanrı demişler, Rab'da İlah demişler, Rab demişler, demişler, şu bu demişler. Fakat hiçbir millet tapındığı ilahına Allah ismini verememiş. O isim de ismi Celal ismi Azam yerine kayımdır. O da Allah'ın ait isimler. Ve ne? Allah Teala buyuruyor, Oruç ancak benimdir. O bana aittir. Onun da karşı cezasını, mükafatını, sevabını ben vereceğim. Allah'a terabiliyordu. Tabi bunun anlamı var. Tekrar buna kone geçelim inşallah. Allah'a terabiliyordu. biri bakınız. Ve ne eczibih. bunu sahabını ben vereceğim. Bazı hadis rabileri eczi malum sigas deniyor bunlara. Bazı râbiler bunu meşhur sigasıyla rivayet ediyorlar. Ve ne oluyor zamanlar meşhur sigasıyla. Ve ne eczibih malum sigasıyla ve ne üzzabi. Ve ne olunca verdiğim anlam çıkıyor. Allah tarafı bir yürüyor. Oruç benimdir. Onun sevabını ben vereceğim. Ve ne ücza olunca anlam değişiyor. Mevla bir yürüyor. Onun dışında Mevlam bir Benim diyor allah Teala. Yani cemalullah. Cemalullah. Demek ki bu oruca Önemli verilir. Elhamdülillah da inşallah gerek önemi daha fazla verebilsek inşallah muhtelere bakınız. Yani ve ne üzzabih rivayetine göre ancak ona karşılığı Allah benim diye Allah'a ta'la böyle. Yani cemalullah. Vessiyamı cünnetin. Oruç cünne kalkandır Uruya Allah aziz kutsunda. Uruş kalkan kalkan. Bir kalkan eski savaşlarda savunma aracı. Şöyle daire şeklinde hatta bazen saç denir böyle. Kızı üzerine bir şey pişirirler. Böyle saç şeklinde kalın çelik, çeridi. Sapı var bu şekilde. Eski savaşlarda kişinin bir elinde kılıç, bir elinde kalkan. Böyle kalkanı, Söyle kalkanı karşı gelen oklara karşı kılıca karşı kalkan kendini koruyor. Burada Allah tabi bize bunu örnek görüyor. Oruç da kalkandır. Nedir kalkan? Kişiyi düşmandan koruyor, ölümden koruyor. İşte oruçlu insan dünyada haramdan koruyor bir. Oruçlu kişi genelde haram işleme, ihtiyacı doğuşan doğuşu Azalır kişinin, oruçta kişinin. İkincisi, Allah korusun, oruçtan kişi, eğer başta günahların çokluğundan dolayı cehenneme düşerse, oruç bir kalkan olacak. Eline değil ama. elle değil. Oruç, onu koruyan bir hal alacak. Oruç, alem nereden geliyorsa, o dan oruç o kişinin yani. Yani orucu kişiyi etrafına çevirecek, koruyacak. Ateşle mutluluklar. Tabi Allah korusun ancak cemaatimiz ne kadar bizi oruç cehennemde korursa bile aman cehennemin kötülüğü yeter az cemaat. Yani cehennem diye insanlara geçiyor genelde. Şu haram günah deyince olsun yanar çıkarım diyorlar kişiler. Gerçi Yanıp çıkmamıza kesin değil. O da imana bağlı. Kişi Allah korusun sonra biz imanını kurtaramazsa hati çıkamıyor adam. Yani cehennem Allah korusun. Yani ismi kötü, tabii kendi daha kötü cehennem. Hatırı. Ateşi, alevi, zabanileri, buharları, sesleri, yılanları, şunları, bunları korku bir hati Allah korusun. Fi zaka ne yemiz savun ihadikum. Burada Mevlamız, sizden birinizin oruçlu gün olduğu zaman, kişi oruç fela felayir <gülüyor> füs, refes yapmasın. Refes, cinsel konuşma yapmasın. Cinsel, oruç diken tabii cinsel ilişki orucuma bozuyor hatta yöne kefarte geri gerek, gerek yerine. Yani cinsel ilişki olmadığı gibi bak Mevla buyuruyor burada. Cinsel bile konuşmayı yapmasın. Yani şevet uyarıcı, uyandırıcı. Ki bir kişiye nikahlı eşinle bile yani elle dokunmasay bile kişi eşiyle bile oturup da cinsel bir konuşma yapmasın böyle Mevla Çünkü azı cemaatimiz nefsane duygular böyle sözle, görüntüyle hem uyarılıyor bunlar. Kuvveti Gazeta bunun gibidir. Bir bir sevmediği kişiyi görsün, ona karşı kızar. Ona karşı kini varsa, daha fazla kızar mıdır? Aleyhisselatın bunu bunun gibidir. Kişi konuşurken de, görüntüyle de, hemen şey duygusu genişler, bedeni kaplar kardeşim. Demek ki, oluştan amaç neydi? nefsin terbiyesi ile Bunun için demek ki oruçluyken kişi hanımıyla bile tabi ki aralarında kadın kadın arasında demek ki böyle bir şey konuşulması gerekir cinsel sözlü. Ve la yeshab. Ve kişinin sahap yapması. Sahapta gürültülü bağırarak tartışma yani elle falan böyle vurma yok bunda. Bir barışma Tartışmanın aşırısı. Seçte. Buraya Mevlamız bundan yapmak. Bu da nedir? Bu da kuvve-i terbiye vakit edenler. Yani her hadis şeriflerinde, her kelimesinde tasavucu olarak incelikler vakit. İnsanın iki tane nefsinin gücü kuvvetidir. Sayıları çok İkisi en azgındır. Şehvet ve gazap. Nedir şehvet? Şehvet hatta düşünceyle uyarılır şehvet. Görüntülüşe uyarılır. Konuşma uyarılır. Merdan buyuruyor, Hazreti Kusresi'nde oruççuyken böyle cinsel sözleri konuşmayınız. Kimde bir uyarılmasın şehvet. İkincisi de bağırıp çağırmak, tartışmak, işi kavgaya götürecek dur derecede işi yapma, yaptı. Bu da nedir? Bu da kuvve-i gazabeyi uyarması. Çünkü Allah korusun kişi oruçluyken bile e, kuvve-i gazabeyi uyarıldı mı, kişi bir kız mı e, irade gücü zayıf anlamadı. Akıl devre dışı kalıyor. Ne yaptığını bilemiyor. Bu hadise kursiyeye baktığımız adı cemaatimiz genelde görüşünü görüyoruz Ramazanlarda. Özellikle iftar vaktinde bir sinirlenme oldu insanlarda. Fırınlarda, kıymalı pide kuyruğunda. Yine trafik sıkışıyor akşam üzeri. korna bağırma çağırmak, başını çıkırıp ona bağırmak, buna bağırmak, sinirlenme. E Bunlar bak oruçta hep buna bulunuyor Oruçtaki manevi amaç eriyip gidiyor muhtemelen. Der. Orucu şöyle bir buza belirtirsek, orucu bir buz kalırı belirtirsek, ne yapıyor? Her bir cinsel sözler, her bir gaza bir sözler bizi eriti, eriti, eriti, eriti muhteremler. Yani siyahı eksiği azalıyor bu şekilde. Böylece. Bunun için muhteremler, inşaatika eden bunlara, özellikle ikinden sonra da, her şey işte oruç başıma vurdu gibi. Yani böyle kendimizi salmayalım muhteremler. E, tabi trafikte sıkışabilir, şu olabilir, bu olabilir. E, fırında, sıcak bir de sıramızla araya başlayıp de, icabında mi? eline geldiği kadar oruçtaki amacı, manevi amacı kaybetmeyelim muhtemelen. Yani belki sabır gerekiyor burada. Peki sen bunu yapmıyorsun ama yapılırsa birisi, bu ne olacak? Bak bu da bize bildiriyor hadis teminim muhtemelen. <feyn sabbev> e hadün eğer biri o kişiye Kıdus'u söylerse Hakartirse ev-i katelühü dövüşmeye kalksa kıtada dövüşmeye icazına kalksa fel-yekul inni sa'imin bak burada ne gerekiyor? Peygamber Efendimiz'e ben oruçluyum desin diyor ben oruçluyum desin bak Karşı hakaret diyor, bağırıyor, çağırıyor arkadaşlar ben oruçluyum kavga etmeymiş diyor El kaldırıyor, şunun hakaret, şununla bunları yapıyor. Arkadaş, ben, ben böyle diye. Ve bakın muhteremler, hadis-i şerifin manevi ruhaniyeti var. Tecelliye de bakın muhteremler. Yani bir kişiye, biri kötü söz söylesin, hakarete kalkışsın, söylemeye kalkışsın, hatta kavga iş dönüşmeye kalkışsın, ama muhatabı olan gerçek Müslüman kişi, ben oruç dediği anda her şey değişir bak tamamen değişir Telegandır bunu yapın diyor, bunun tedavisi bu, ilacı bu. Bu şekilde. Bu had okuduğumda bari Müslüman diye bari müşrikken. Şimdi müslümde ayrı bir daha ilave işin buna var, oraya geçeyim inşallah. Kadir e, Adem Adem'e, Adem her ameli. Allah'a bir <gülüyor> hasen ettiği ve emsali ilahe sevimliyeti <gülüyor> adımın yaptığı her amelin sevabı bir aşırı emsaliha en aşağı 10 misli zaman başlıyor. Şimdi tabi bak bu arkadaşların biraz durumumuz gerekiyor cemaatimiz. Biliyorsunuz mahşe günah var mahşe yerinde sevap günah dengesi itirafına sahip konuyor, günah varıyor. Bu nasıl oluyor şimdi? Sıraplar 10 kat katlanıyor 10 milyon sevap varsa 100 milyon sevap geliyor Bu nedir? Allah'ın hem rahmeti bizlere rahmettir Yani Ramazanda ila sebi miyetu boyu fin. Ramazanda ondan başlıyor ama çıkıyor çıkıyor çıkıyor. 700'ü buluyor muhtemelen bence. Her zamanda bu işleri bu. 700 katına kadar bir kimse 1 lira vermiş 700 lira kadar alabilirse bunu. Ama hep alamıyor mu tabi? Kim 10, 15, 20? Mesela örnek olarak bir tarla diyelim. Bazı kişi tarlasına mesela 1 ton tohum atar da ancak karşına 10 ton tohum alır. Biri 10 alır. Biliyorsunuz bir tek budayı atılıyor. Karşıdan başak veriyor. Her başanda kaç budayı almak. Bunun gibi. Yine bazı kişi meyve ağacı diker. O meyve ağacı birebir değil de artık binlerce veriyor. Mesela bir kiraz ağacı. Mesela. Bir kiraz ağacı. E bu nedir? Aslında bir kiraz çekirdeği. Hem de her yıl veriyor. Bir şekilde veriyor. <gülüyor> bakınız. Allah taala ille savma vakanız. Burada melanb yürüyor. İstifaa ki Allah Teala, ille savma ancak oruç bunun gibi değil ama bakınız. Orucu demek ki diğer ibadetlerin hepsinin tabanı ondan başlıyor. Tabanı sonsuzluğu 700'ü geçmiyor. İbadetler. Her ibadet böyle. Yani Hac da dahil, dahil da dahil. Tabanı ondan başlıyor tamam 700 buna geçiliyor. İlla savme ancak oruç bunun dışında kalıyor. Fiin de ve ezbi bir oruç benimdir. Onun hesabını ben vereceğim. Allah buyuruyor. Burada açık hesap kalıyor arkadaşlar. Oruçta kalıyor. Bir kul Allah'ın celi celalühü ihlaslı samimi kul Orucunu güzel tutmuş kul. Yani sabır etmiş, öfkelenmiş, kızmamış, kalp kırmamış, oranı tutmuş. Yarın mahşer gününde e, sevap günahlar tartılırken e, sevabı az geldi biraz şimdi. Az geldi sevabı. Allah Teala kulunu sevmişse, Allah kulundan razı olmuşsa e, orucunun sevabının sınırı yok ya. Yani buracak ki tamam biri 700 bin değil de biri 10 bin koyun bakalım, biri 20 bin koyun bakalım. Yani azı cemaatimiz yani gerçekten orucun değerini bilemiyor muhterem bala. Bu bir açlı grevi değil muhterem bana şey. Diyeti de değil oruç. Ya yani ama zayıflama değil. Gerçi oruçta saat de var, o da kazanılıyor. Ama bir insan sağlığı için işte kilo düşeyim diye o niyeti yaparsa o zaman işte kaybediyor muhteremler. Evet, oruç borcu ödeniyor kişinin ama sevap eriyor muhterem. Amaç neydi? İmanen vahdisaben. Genel fırsat bu böylece. Sırf Allah için tutmak için ediyor, Orucu muhteremler. Demek ki bir kimse sırf Allah rızası için korun tutmuş ama mahşerde sabbine karşı mı yani oradaki durum çok fiji oluyor çok ama fiji böylece yüzyıl peygamberimiz buyuruyor Ayşe sızdık anamıza ya Ayşe ya Ayşe üç yer var, üç yer var orada kimse kimseyi görmeyecek Kimse görmeyecek. Kimse kimseye görmeyecek. Nefsi nefsi olacak. Biri amel defterine davreker. Acaba salen verecek, salan verilecek. E ben, ben saleni kaparım. E salen feş olduğu anda ya feş oldu, kalkmıyor salen. Sahilin Soyun kalkacak. bak. İkincisi ameller tartılırken. Kişinin mizan başında mizan başında kişi Sırapları konuyor. İşte namazı, orucu, zekatı, her ne yaptıkları. Tabi orada günahları da konuyor. Artık kişinin kalbi, kim elan bilmiyor? Neden? Hanacir. Karsan gibi boğa tıkarmış, çıkacak böyle kalbe. Göz yoldan fırlayacak. Nefsi, nefsi. Ben. Hacı bende olacak. Ne olacak i̇şte inşallah Allah konuları razı olursa muhteremler kişi artık ümidi getirdiği andan mahşerde Kime varamayacak meleklere, meleklerim. Onun sahibi açık hesabdı o. Onun sırrı yoktu. Şu kadar katını koyun bakayım deyince, harbacak inşallah bu derimler. Şimdi de burada orucun faziletinin bir özelliği bize burada bildiriyor Hazreti Kursi'de. Yedev'u şehvetü ve tamimü min eczli. Burada Mevlam buyuruyor. Yedev'u Kul terk ediyor. hü Şehvet şehvetini. Ne kadar nefsan, cinsel istek de olsa işinde, ki kimse kendini görmüyor da, her şey yapabilir. Ama oruçluyum diyor, Allah için tutuyor. Orucuma kedere gelmesin diyor. Hatta mevflu olmasın diye. Yani hanımla oruçmuyor bile. Mevflu orucum olmasın diye. Ve taamehü Kul yemesi, içmesini terk ediyor. Evinde kişi, hanım mesle evinde mutfakta, ki iftarlara davetlere gelecek, hanım mutfakta her şey önünde, ki acıkmış, hepsini canı çekiyor, ama Allah için sabrediyor. Min ecli, min ecli Allah bir yürüye. Kul, sırrı benim için, şehvetini, Yeme içme isteklerini terk ediyor. Lissâim-ü Ferhatan Oruçtan kimse için iki feralık hali var. Ferah. Çok sevinme. Gönülden açılan bir sevinç. Yani dıştan gelen bir haber olayı değil de gönülden kaynaklanan bir sevinç o anda. İki feralık zamanı var. Biri ferhatın indi fıtriyi biri iftar anı vaktinde muhtemelinde. İftar vaktinde. Ve bunu inşallah dikkat edelim. Bunun tadıdır işte muhtemelinde. İftar vaktinde. Oturduk iftar sofrasına elhamdülillah. Bekliyoruz. ilahi emir izin gelsin bekliyoruz. İmsat oranı yasakları başladı. İftar vaktinde yasaklar kalkacak. Biraz da kalkacak. Bunu bekliyoruz elhamdülillah. Erken ilahi emri geliyor. Tabi top atıyor, ezan okuyor, şu oluyor. İnsan bakıyor. kişi bunu yöreye göre. Ezanlara kalkıyor. O anda beklerken beklerken, ama tabi bu ferahlığı, giderici bazı engeller oluyor muhtemelenler. Mesela bazı iftar oturuyor iftar sofrasına müzik açıyor yani, Müzik açıyor. Haşa Ramazan eğlenceleri diye program açıyor. Ne var ki insanlar? Yani. Ramazan eğlenceli ayı mı ben ya? Bakınız bu taraflarda. Yani bu kadar habire adilik olmaz yani bu kadar taraflarda. Bu İslam'a karşı değil mi bu kadar bir şey. Ramazan ibadet ya Ramazan, ya e Ramazan eğlenceleri yapıyor bu şekilde. Ya yani. e bazı kişi oturuyor iftar sofrasına 10-15 dakika önce, o malum belirli kanallarda. Neler o uygulayabilirse. Tabi o kişi bundan zevk alamam. Ama üstüne uygun Resulullah'ın yaptığı şekilde kişi oturup sofra elhamdülillah ilahi emri bekliyoruz. Allah'ın da kalbini zikredelim. Allah derin cizalüyü hızlı oturalım. Yeter vakti yaklaştıkça kişinin gönlünden kaynaklanan bir ferahlık, sevinçlik, hafiflik konusunu fark eder. Nedir bu? Orucun kabul olduğunun dünyadaki bir belirtisi muhtemelen. İkinci ferahlıklar kul Mevlasına kavuştuğu zaman. Yani mahşerde kul orucunun sahabını gördüğü zaman. Eğer evet, kişi burada açta kalabiliyor, sus kalabiliyor, tabi ileride inşallah emri olanlar için daha uzun günlere de Ramazan da geliyor. Bu ve ağırış çarşlaması tabii olabiliyor. Ama bütün bunlara rağmen dünya geçici, geçici. Demek ki işte Allah'a kavuştuğu anda, orucun sevabını gördüğü anda kul o kadar muazzam sevinecek. Ve hulufu fihi ve orucunun bir de ağız kokusu. At indallahi min riyahil miski. Allah katında oruçluğun ağaç kokusu ağaç kokusunun misk kokusundan daha temiz. Ne diyor misk mutlaka? Miski amberle. Daha çok bilinir böyle. E, eskiden o zamanlar en önemli koku buydu. Misk. Yani sonunda k var. Misk denen koku. Bu Mis geyiği vardır. Ortası da yaşar, yerle yaşar. Tibet'te falan, Himalaya Dağı'nın etiklerinde yaşar bu. Mis geyiği. Çok büyük bir başarı, koyun kadar bir şey olur kendisi, Kuzu kadar olur kendisi. Mis geyiği vardır. Onun karından salgılanan bir sıvı. Koyu sıvı, yağlı, kara bir sıvı. Ama muazzam çıkmayan kokusu vardır. Uşudil kokusu da kendisinin böyle. Yani günümüzde kullanılıyor bu parun sanayini kullanılıyor gene mis kokusu muhtemelenler. Bunun için bazı fuqahalara göre oruçlu kişi ölden sonra ağzını missaklamasın demişler bazı fuqahalar muhteremler. Çünkü şuradan o da kanatını ördüm. Musa ise mazeti 30 gün kaldı, ücret yaptı. Bak bir peygamber Musa ise mazeti kendisine ilahi kitap terkine verilecek devran. Tabii Allah'ın kelamı duyması için Musa Hazretinin halktan kopması gerekti. Evinden, eşinden kopması gerekti. Hem de Turşa yani dağda tek başına kalması gerekti. 30 gün kaldı orada hep otup oruşuyordu kendisi. Son günü 30 gün tamamlandı, hisap kullanmış. Ağrı değişince On gün daha tutması gerekti. Kırkın dağıtması gerekti. Birkaç hadis-i şerif inşallah yine orucun sahibi ilgili olarak hadis-i şerifin delimden okuyan şerifi Es-saimin fiye ibadetin Es-Sâimî, kişi fi ibadetin hep ibadet halinde. Vînkânî ala alâ yatan yatağın uzanıp yatsa da uyusa da uyusa da yine ibadete seviliyor. Ne zaman? Oruçlu olduğu müddet içerisinde. Demek imsak vaktinden iftara kadar Kişi gündüz uyursa, yatsa da, uzansa da, dinlensel de, uyusa da ibadette. Ee, mesela bir kimse hac niyetiyle evinden çıktığı anda kişi ibadet sayılıyor. Yine bir kimse camide cemaat ile namaz kılma niyetiyle çıkt işlerinden çıktığı anda kişi namazda ki ibadet sayılıyor bu şekilde Demek ki oruçta kişi niye edip oruca başlanan itibaren o kişiyi ibadette. Hem tabi farz ibadetler. Yine adı şerif oruçla ilgili adı derim eden sumt-u tesbihun. Oruçta kimse hele tabi öğleden sonra, ikindar sonra mesela kişi bitimli gelmiş Cana konuşmakta istemiyor, öyle sakin susup duruyor. Uruşcunun susması da tesbih yere geçiyor. Yine tesbih Subhanallah onun geçimi Demi, kişi öyle sakin sakin susursa bile sanki Allah'a zikrediyormuş gibi oluyor. Ve nevimi ibadetsin, uykusu ibadettir ve dua hü duası müstecep kabul olunuyor ve ameli müzafın orucun dışında her ameli de ibadetleri de ona da katka şabu çağlıyor. Oruç işe Demek ki oruçlu inşa oruçlu olan aziz cemaatimiz çok dua etmek çalışalım böyle. Tabi insan kendisi için, yakınları için, İslam alemi için muhtaramdır. Vesaire biz elhamdülillah e, iftar sofrasına şöyle oturduğumuz zamanında bir güvendeyiz yani şu anda. Acaba bomba patlar mı, düşman saldırır mı? korkuyor şimdi biz herkese. Ama Filistin'e kardeşlerimde, sana kardeşlerimiz, Afganistan, şu şurası bu azı cemaatimiz, onlar korkuyoruz muhtemelen herkese. Korkuyoruz herkese. Hem yiyecek gıda bulamıyorlar, hem de bulduğu gıdayı da güvenle yiyemiyorlar. Biliyorsunuz, Kana kısa süre var. Li-ilahi suresi var. Bu da bir iki şey yapabileceği bir akım <mallahu> ve Etameh min cu'in ve amenem min havf ve laf yürüye şu beytin Kabe'nin Rabbini yiba ediniz. Ona kulluk ediniz. Kutu tapınmayınız. Neden? Sizi ağaçlıktan doyurdu. Allah size korktuğunu emin kıldı. Ve amenem min havf o dönemde Arap Yarımadası'nda muazzam bir çapulculuk vardı. Baskınlar, hayvanları kaçırır, insanları kaçırırlar, kadınları kaçırırlar, çocukları kaçırırlardı, öldürürlerdi. Kabile arasında böyle bir vahşet bir havası vardı. Öyle bir hal var. Yalnız kureş kabilesi Mekke hakkına dokunmazlardı. Bunlar ehli harem derlerdi muhtemelenler. Allah Teala buyuruyor. İşte Allah azze ve bak güvende kıldı Allah size bol rızık verdi o halde Allah kulluk ediniz demek ki insanın elhamdülillah karnının doyması bir de güven ortamı muhteremler güven ortamı mesela örnek olarak biliyorsunuz belgemizde deprem yaşandı deprem yaşandı o deprem günlerinde e, tabi. Kişi evin yıkılmamışsa... ...hasarı da olsa bile evin... ihtiyaç var. Kişinin evine girmesi gerekiyor. Kişi evine girdi zamanlar... ...korku içerisinde... Vardır. ...sonra yavaş yavaş... ...biraz deprem ara açıldı. Evlere girilmeye başlandı. Ele girilmeye başlandı ama... ...yine güvensizlik... ...korku devam ediyor. Yani akşam oldu mu... ...üzün çekiyor. Akşam oturuyor sofraya ama... Tedirgin herkes böyle. Herkes tedirgin. Bir şey desim, dercem oluyor. Bakın mütevaziler, güven ortamı bir ortamı. Onuş mütevazan bir yürüyor cennet ehli hakkında sevgililer. Fi makamin emin. Yani en güvenli yer tabii cennet. Tabi bir de oruç tutmayanlar da var şimdi. Tabi onları acımak lazım zamanlarda. Çünkü oruçtan oruç tutuşunu sevinecek. Onlar zaman içinde üzülecektir onlar. Ah diyecekler onlar. Efendim. Şimdi bir insan yanda oruç tuttu kişi yanda yemek yeniyor. Bu kişi ne olacak? Hadisleri Tirmiz'den okuyorum. Bülalışı Madretleri İnne saime bir kişi. İzâ vüküle indehü o yanda bir, bir şey yiyorlar. İş yerinde, orada, burada, biraz da toplumsal yaşantı olan yerlerde kişi kendi oruçlu, yandakiler süverden yakıyor, çayını da içiyor, e, meşrubatı Coca-Cola'ya içiyor, dikip onları içiyor, soğuk soğunlar hepsini içiyor. İşte oruçlu bu kişi var. Lem <Sessizlik> tezel salih-i meraket <Sessizlik> hatta yefruga min ta'amihi. Oruçlu kişinin yanında oruç olmayan kişiler bir şey derken ta ki onların yeme işime işi bitirinceye kadar bu kişiye dua ediyorlar. Yani, yani burada da yani oruçluğun her açıdan avantajlı uğraşmakta her işlemi oruç iki sefer. Bir de oruçla ilgili birkaç şey inşallah adı cemaatimiz. E, sahur yemeğiyle, iftarla ilgili birkaç şey inşallah. Şimdi bugün çünkü fıkkı girmiyorum da inşallah Perşem'in Akdenası'nın in bu konusu inşallah. hadış yeni okuyorum inşallah. Hem Bahar'da hem Müslim Hadış-ı Tesahhuru Resulullah buyur ala sallallahu mutlaka seher kalkınız sahur yemen iyiiniz Müslümanlar. Fiin <feyne fisuhuri> bereketen sahur yemende bereket vardır buyur epesdir. Yani de burada fiinle ilgili bakıyoruz. Kesinlikle mutlaka sahur yemende bereket var. Bereketin Türkçe tam karşılığı çoğalma anlamına gelir. Bereket, çoğalma, bir şeyin çoğalması, insana yararlı olması anlamına geliyor. Bazı kişiler işte akşamları geç yatıyorlar, işte yurtaya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Hele yazın bu daha çok, yani daha fazla oluyor bu şekilde. Eve geç gidiyor, e, tekrar uyuyup kalkmayayım diye yatıp yiyemezsin. Elden geldiği kadar bunu yapmayalım muhteremler. Resulullah'a tabi olalım muhteremler. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ya. Kendi öyle yapmış, yapmış. Öyle buyuruyor muhteremler. Mutlaka sahur yemene kalkın buyuruyor muhteremler. Yardışerde geliyor. Velev ki hiç olmasa bile az su bile ise o anda kişi kalkması gerekiyor muhteremler. Sahur yeme buna seher vakti deniyor. Takvim yazan imsak yazıyor takvimlerde. O seher vaktinin sonu o. Neden seher vakti başlıyor? Gecenin altıda biri kaldı mı, o zaman seher vakti başka Nedir gece İstanbul'a göre? Akşam güneşin ahşam ile imsak arasında geceleri İstanbul'da. Akşam ezanı ile imsak arasındaki o saat farkını altıya bölelim, 6 1'i, tabi yazın kışın değişiyor bu rakam, azlık geçtirip kısalabiliyor. Demek ki imsak ile akşam saat toplayalım, bunu 6'ya bölelim. 6'ta biri kalınca buna seher vakti, vardır. seher vakti. Bu seher vakti Allah katında en kıymetli vakit. Vardır. Yani aşıkların yandığı vakit vardır. Bülbülün öttüğü vakit vardır. Meleklerin kul ümmeti Muhammed dua diye vakit, seher vakti. Yani. Duaların kabul olduğu zaman, ilahi feyzin yağdığı zaman, bir de o anda badis sabah deniyor. Sabah yeli. Sabah değil ama. Hayuf sonunda sabah. Badis sabah, sabah yeli. Doğudan, seher vaktinde, doğudan hafif bir esinde gelir. Fıtına gelmez ama. Esinde gelir. Yani. O havayı da solumak o anla. İnsana zinde yapar kişiyi. insanı muazzam açar. Bu seher vakti. Bu işin demek ki e, rahatsız olmadığımız zamanlar elden geldiği ölçüde inşallah Teala hiç olmazsa, Ramazan'da hiç olmazsa bu seher vaktini inşallah değerlendirelim alacağım. böyle. Kalkmalı buna. Ya Şerif'te geliyor. Müslüman Adı geliyor. Bizimle diğer kitap elde de fark ancak sahur yemeğidir. Önceki ümmetine de oruç vardı. Onlarda sahur yemeği yok tamam muhtemelen. Bu ümmete has bir özellik böylece. Yani ümmeti Muhammed elhamdülillah bir de o siherin feyizinden yararlanması. Yani gerçekten adı cemaatimiz mübâyek Ramazan'ın bir derneği bilebilsek de. Ramazan derneği bilebilsek İnşallah şu Ramazan'ı güzel geçirebilsek aldığımız feyiz bizi bir sene korur. Günahtan korur. Delir feyiz, alınan sevabın dünyadaki belirtisi. Ruhsal tat, manevi feyiz kişi alır. Kişi bayramından sonra değişir. Eğer bayram geldiği zamanda Oruçtan kişi Ramazan'a girdiği gibi Ramazan'a çıkarsa evet oruç borcunu öder ama niyazı buna bir şey alamamıştır. Mutlaka farklı olması gerekiyor. Yalnız biliyorsunuz ülkemizde bu imsak vakti eskiden aşağı 20 küsur yıl önce imsak vakti bir de ihtiaçı olarak 10 dakika öne ön alınırdı. Ön alınırdı. E bunu çoğunu hatırlarsınız. Yani yaşı 30'dan fazla olanlar, 35 yaşında işte bunu uyardılar. Eskiden imsaf vakti takip ederse diye geldi mi? Önce minareden sala verilirdi. Ezan okunmazdı. Sabah vakti girmiyor çünkü anda. Girmiyordu. Sala verilirdi. Ondan sonra işte beş sala ondan sonra Ezan okunur da. Neydi bu önceki durum? İhtiyatlı bir önlem tedbir alınmış o zamanlar. Şimdi imsaf vakti en son sınırına, yani ince çizgiyle uza getirildi. getirildi. İmsaf vakti şu anda yazan takvi olduğu vakitte sabah o girmiş oluyor. Ezan okunuyor. O andaki şey işte bir lokma yutarsa orucu gün başlamamış oluyor muhtemelen. Bunun için işte dikkat eden bunlara da yani takvimde ve imsak vakti geçim olsa 5-10 dakika önce ağzın şalkalım işte da yediğimiz yapalım müteremler. Niyet nedir? Nasıl olması lazım niyeti? Niyeti ağza söylemekte şart değil. Her ne güzel böyle. Amale. Namaz hepsi böyle yeter böylece kişi kalbinden geçirecek. Üzerine fazla olan Allah faz kıldı. Oruç tutmaya diye. Kişi bunu kalbine gösterecek Hatta bir kimse mesela sahur vaktini yemeni erkence yedi kişi. Daha imsatı çok var daha. Erken kalkmış, uykusu kaçmış ya da. Erken yemiş. Henüz imsatı gelmedi daha. Niyetini yapmış ama. Soda bu sefer kişi suçmak istiyor. İşler mi? İşler mi? Der. Yani bir kimse hatta bu Ramazan orucunda Akşam da de caiz. Bir kişi iftara, iftara başlarken oruca yarınki orucu niyet edebilir kişi. Ama mutlaka ezandan sonra olacak. Mesela akşam üzere güneş batmadan niyet ediyor yarınki oruca. Bu geçil olmaz bu. Akşam ezanından sonra yani gece içerisinde kişi orucu yarınki niyet edebilir. edebilir. Demek ki bir kimse ben niyet ettim eyvah Vakit ver ama sodum da ne yapayım? Hiç panik kapılmaz muhteşem der. Niyeti niyettir. İnsan vakitine kadar o niyet geçerlidir. Bir de inşallah iftarla ilgili inşallah bir hadis-i inşallah. Yine hadis-i kutsi firmizden Allah-u Teala buyuruyor bunda. اَا ibadi اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِتْحًا Allah tabiri kularım içerisinde bana en sevimlisi iftarda acele eden. İftarı acele etmek muhtemelen. Böyle. Çünkü ne de iftar vakti? Akşarına girdi mi? Tabi aslında güneş ile oluyor. Batıda, batıda güneşin üst kenarı ufuda kayboldu mu? Eğer düşse. O anda batta kırmızılık olur. O sayılmaz doğuda kararmaya başlar. Güneşin üst kenarı kayboldu mu tamamlanmıştır. ona da Rabbim tamam kullarım diyor. Aşınız ya Mevlam. Öyle buyuruyor. Yisra acil etmek bu sevap var muhtemelen böyle. Bu sevap bu. Yalnız tabi gene bir ihtiyati tedbir olarak olabilir ya bir dakika bir dakika bazen Şaşırabilir, insanın sağlığına falan bakacak yani. Yanlış olması için de birkaç şey bunlara. İftarı ne ile? Açmak muhteremler. Şimdi iftar, iftar deniyor azıca. İftar, iş aslında açma anlamına geliyor. Şimdi türşemizde çok kötü kelime bulmuşuz. orucunun bozdu mu diye. Oruç bozmak nasıl olur? Kişi gündüz oruç bir şey yersen, oruç bozulur. Fesat deniyor buna, Arapça'da. da or t şey deniyor. Oruç bozma budur böylece. İftar başka, oruç bozma başka. Ne deme gerekiyor? Orucunu açtırma. İftar aştırmamaya gelmiyor teyimler. İnşallah bu orucunu bozdun diye kelimesi kullanma hele değil ama. Yersiz bir kelime böyle. Olmuş. Peygamber ise modetleri iftarını neyle aşardı? Tabi elimizden geldiği ölçüde peygamberimize tabi olmak, sevmek, Peygamberi sevmek, peygamber hatırlamak, Allah'ın Resulü'nü, onun yola gitmeye çalışmak, her bir sünnetinde elhamdülillah kişiye en böyle muazzam, bereketli fiizler var, hem sahibi var. Yuturucu kabı insanluya ala rute Akşam namazı kımadan önce iftara aşağıdayım. Ama sofraya yemek yemez bak. Neyle? Ala rute Birkaç tanecik taze hurma ile. Utbat çoğu sıcağı geliyor. En azından üç, üçten başlar. Çoğulu Arapçada iki test deniyor. Demek ki en aşağı üç tane taze hurma peygamber orucu aşardı. Fe'nin tekün gün batın eğer taze hurma yoksa e mevsim değil tabi, zamana değilse yoksa fe tümehratın bu defa kuru hurma ile birkaç kuru hurma ile fe'nin tekün gün hurma da yoksa Peygamber ise seferde o zamanlar hassa hasabat-ı mimvain o zaman birkaç yudum su gitar muhtemelenler. Demek ki inşallah azı cemaatimiz eğer imkanları varsa gerçi günümüzde şimdi tazı hurma sokulup sonra saklanıyor Arabistan'da bulunuyor. Yani tabi zamanda kurmaya benzemiyor muhtemelenler. Yani rengi de tabi biraz bozuluyor. Tadı biraz bozuluyor. ...taze orma sonlarında. Yani şu anda... ...bundur orada. Taze bundur bulunur orada. Olur. E, Taze gerçekten... ...çok başka bir şey. Hazmı da kolay. Kendisinin tadı başka. Biraz da... E, ...şeke düşmesine karşı da... E, tatil alma. Biz de bazen biliyorsunuz Türkiye'mize... ...işte zeytinle alırlar, filan yaparlar. Hayri muhtemelen. Tuzlu... ...peygamber almadı muhtemelen bak. Peygamber ne yaptı peygamberimiz... Kazurma varsa yoksa kuru yoksa su yapma gerekiyor. Biraz şey okuyorum inşallah. Bu genç fuka fukar ama biraz şey inşallah. Bu çok olan bir olay olduğu için adet şerif okuyorum yine. Bu adet şerif de hem bu da hem müslim bir adet şerif çok adet şerif. İza nes döküm. Bir kimse Ramazan'da oruçluyken unutu da fekle ev şişribe. Oruçluyu tek kişi unuttu. Unutarak işte yedi. Ne kadar yedi? Sır yok. İşte karın doyursun. Fark etmiyor ya. Ev şişribe içti. Ne kadar içti? İşte üç bardak su içti. Fark etmiyor. Sır yok. Feriyet-i <gülüyor> Oruç'a hiç bir zarar gelmez. Hatırladı. Yalnız suyu içerken ya da bir şey yerken oruç hatırına geldiği anda az yutarsa orucu bozur mu? bak. Kaza gerekir ama burada. Demek ki ne yapacak kişi? Unutarak işi işte yiyor. Çinci yiyor böyle şey. Hatırladı. Ne yapacak? Hemen. Hatta öyle müsaade değilse bile dışarı kişi çıkacak, onu tükürecek, mutlaka atacak onu. Ama hiç hatırlamadı hiç kişi. Hatıramadı. Karnını doyurmuş icabında. Kana kana su içmiş, meşval içmiş. Felü tümme orucun orucunu tamamlasın peygamber buyuruyor. orucu tamam etsin. Fî innemâ etramehullâhû ve sekâhû. Allah kimseyi yedirir içirdi. O rızıkmış, o konu rızkıymış, Allah'ı içirmezdim bu şekilde. Peki bir kimse oruçlu. Oruçlu olduğunu da biliyoruz. Bu oruçlu olan kişi başkalarının yanında. Ya da kişi evinde mesela. İşte evin erkeği, hanımı, her kim çocuğu, her kimse oruçluluğunu biliyoruz. Aldığı bir şey yiyecek. Yiyor. Ne yapmamız gerekiyor şimdi muhtememde? Gören kişinin ne yapması gerekiyor şimdi bunda? Şimdi bunda iki hal var bunda. Kişi bakacak. Evet oruçlu. Biliyor oruç olduğunu. Almış bardağı su içiyor. Ne yapma gerekiyor? Kişinin durumuna bakacağız. Kişi çok yaşlı, hasta, zayıf kişi. O zaman buna hatırlatmamı gerekiyor bunda. İçsin. Gerek yok. Yani. Kişi yemek yiyor. İşte evde nünnesi, dedesi, işte ana yaşlı kişiler. Ya da hasta evde biri var. duruma oruçlarına çalışıyorum. Hasta kişi, zayıf kişi. kişi, Unutarak bir şey yiyor. Bunu bilen kişi gördü. Buna hatırlatmama gerekiyor. Yesin, isin. Rızkına. Eğer unutarak yen kişi, güçlü, kuvvetli kişi ise ona söyleme gerekiyor. Söylemezse göre günah giriyor o zaman tekrar. Demek ki bu şekilde bu sefer. Bir de muhteremle fıkıh olarak yine yani çok kısa olarak inşallah. Velive belega sabiyyun evesleme kafirun. Bir çocuk henüz de blo ermemiş. Biliyorsunuz orucun farz olması için aynı namazda da olduğu gibi. Üç şart vardır. Önce İslam. O kişi Müslüman olması. İkincisi akıllı olması, farz olması. Üçüncüsü de gülüğe ermiş olması. Yalnız bir çocuk gülüğe ermeden önce nasıl namaza başlaması gerekiyor, namazı alıyorsa mümkün olduğu kadar çuruklarını inşallah orucu alıştıralım. Ama fazla zorlamadan Orucu sevdirerek tutma çalışacak adam. Şimdi bir çocuk örnek alıyoruz. Bülaha ermemiş. Oruçta tutmuyor günü çocuk. Çocuk o günü mesela yat duyduğu, şöyle diyelim, ihtilam oldu. Kalktı. Durumuna anlaşıldı. Ne gerekiyor? Çocuk o güne kalan kısmını atmıştı, yememesi gerekiyor. Kışıcı bunu geliyor. Mesela bir iki ilk defa kadın karnını görüyor. Orca başlamamış. Hatta normal bir hanımlar da genç hanımlarımız da mesela kadınlar da onlar da e, adet halde eğildiler gece. Orca başlamadılar. Ama gündüz bahat kesili temizlendi. Ne yapacak? O günün kalan kısmında adet bir şey yememesi gerekiyor. Neden? Burada Evet oruç, oruç sayılmıyor ama Ramazan'ın burada bir kutsiyeti var. Ramazan ayının özelliği var. Burada. Bunu hürmeten yapma gerekiyor bunu. Bir de bunun tabi aksi de var ama şimdi. Mesela bir kadın adettiği oruca başlamadı. Yok. Kadın oruca başladı gece. Temiz kadın oruca başladı. Fakat kadın gündüz adetini gördü. Ne yapacak? O da orucunu açması gerekiyor hemen. Yani bir dün bir ağzına ağız oruç açacak o zamanda. Yine bir gayrimüslim inşallah olur tabi olmasını ağzı temel eder inşallah. Bir gayrimüslim Ramazan'da İslam'a geldi. Müslüman oldu. İslam cemaatinden karıştı. İslam'ın güzelliğini gördü. Yaşantısı İslam'ın gördü. hoşuna gitti. İslam'a geldi. Ramazan gününde. Tabi değil. O da ne yapacak? O günün kalan kısmını da bir şey yemeyecek o da. Isim olduğu için Ev misafirin yine misafir de kişi mesela sefer hali yolcu halini en kişi oruç tutmamış. Demek ki zahmetli yolculuğu tutmamış. Ama vatanda döndüten sonra kalan kısmında bir şey yemesi gerekiyor muhteremler. Nasıl olsa inşallah aziz cemaatimiz haftaya, per, e, pazar günü inşallah Ramazan inşallah takvim hesabına göre geliyor tabi. İnşallah Ramazan'ın feyizinden yaralanmayı Allah'ın nasip etsin. Allah. Rabbim inşallah İslam alemini bunu hayırlı kılsın azı cemaatimiz. Azı cemaatimiz bütün Müslümanlar bir beden. Ceset gibidir. Bütün Müslümanlar. Aynı bunun yanıydır. Bedenin neresi ağırsa ağrısın bütün beden bu ağrıyı orta parışıyor ki kişinin başındaki ağrı da kişinin kaya parouşundaki ağrıya da bütün bedeni hissediyor. ortak bunun parışı olar. Bütün Müslümanlar bir beden gibidir. Peygamber de öyle Müslümanlar müminler kardeşlerdir, beden gibidirler. Bize ülkem uzak olsa bir İslam ülkesinde eğer dertle karşımız varsa onların derdine ortak olmamız gerekiyor. Diki ne yapın hiç olmazsa hiç olmazsa, şu Ramazan seher vakitinden inşallah Allah'ın dua demi mutlulardır. Dua dem, dua mutlulardır, dua varınca. Dua yani Rabim dualara kabul buyurdu mutlulardır. Gerisi de kolay Gerisi çok kolay, çok kolay ya Bir anda her şey değişir inşallah, her, her şey her, her şey değişir mutlulardır. Her testenden Dua dem inşallah. E, Tabii Ramazan müjde inşallah nasıl bolsa ara yürüdük bu sohbetimize. İnşallah nasıl olsa bayramdan sonraki ilk pazara. Rabbim izin verirse, em versin inşallah. Ev inşallah, hak eden inşallah. İlla taraf Fatih.